İbranilere Mektup 12. Bölüm İşte çevremizi bu denli büyük bir tanıklar bulutu sardığına göre biz de her yükü ve bizi kolayca kuşatan günahı üzerimizden sıyırıp atalım ve önümüze konan yarışı sabırla koşalım. Gözümüzü imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa'ya dikelim. O kendisini bekleyen sevinç uğruna Utancı hiçe sayıp çarmıhta ölüme katlandı ve şimdi Tanrı'nın tahtının sağında oturuyor. Yorulup cesaretinizi yitirmemek için günahkarların bunca karşı koymasına katlanmış olanı düşünün. Günaha karşı verdiğiniz mücadelede henüz kanınızı akıtacak kadar direnmiş değilsiniz. Size oğullar diye seslenen şu öydü de unuttunuz. Oğul. ''Rabb'in terbiye edişini hafife alma. Rab seni azarlayınca cesaretini yitirme. Çünkü Rab sevdiğini terbiye eden, oğulluğa kabul ettiği herkesi cezalandırır.'' Terbiye edilmek uğruna acılara katlanmalısınız. Tanrı size oğullarına davranır gibi davranıyor. Hangi oğul babası tarafından terbiye edilmez?'' Herkesin gördüğü terbiyeden yoksunsanız oğullar değil yasa dışı evlatlarsınız. Kaldı ki bizi terbiye eden dünyasal babalarımız vardı ve onlara saygı duyardık. Öyleyse ruhlar babasına bağımlı olup yaşamamız çok daha önemli değil mi? Babalarımız bizi kısa bir süre için uygun gördükleri gibi terbiye ettiler. Ama Tanrı kutsallığına ortak olalım diye bizi kendi yararımıza terbiye ediyor. Terbiye edilmek başlangıçta hiç tatlı gelmez, acı gelir. Ne var ki böyle eğitilenler için bu sonradan esenlik veren doğruluğu üretir. Bunun için sarkık ellerinizi kaldırın, bükük dizlerinizi doğrultun, ayaklarınız için düz yollar yapın. Öyle ki kötürüm olan parça eklemden çıkmasın, Tersine şifa bulsun. Herkesle barış içinde yaşamaya, kutsal olmaya gayret edin. Kutsallığa sahip olmadan kimse Rabbi göremeyecek. Dikkat edin, kimse Tanrı'nın lütfundan yoksun kalmasın. İçinizde sizi rahatsız edecek ve birçoklarını zehirleyecek acı bir kök filizlenmesin. Kimse fuhuş yapmasın ya da İlk oğulluk hakkını bir yemeğe karşılık satan Esav gibi kutsal değerlere saygısızlık etmesin. Biliyorsunuz Esav daha sonra kutsanma hakkını miras almak istediyse de geri çevrildi. Kutsanmak için gözyaşı döküp yalvarmasına karşın vermiş olduğu kararın sonucunu değiştiremedi. Sizler dokunulabilen alev alev yanan dağa, karanlığa, koyu karanlık ve kasırgaya... Gürleyen çağrı borusuna tanrısal sözleri ileten sese yaklaşmış değilsiniz. O sesi işitenler kendilerine bir sözcük daha söylenmesin diye yalvardılar. Daha bir hayvan bile dokunsa taşlanacak. Buyruğuna dayanamadılar. Görünüm öyle korkunçtu ki Musa... Çok korkuyorum, titriyorum dedi. Oysa sizler... Siyon Dağı'na, yaşayan Tanrı'nın kenti olan Göksel Yeruşalim'e, bir bayram şenliği içindeki on binlerce meleğe, adları göklerde yazılmış ilk doğanların topluluğuna yaklaştınız. Herkesin yargıcı olan Tanrı'ya, yetkinliğe erdirilmiş doğru kişilerin ruhlarına, yeni antlaşmanın aracısı olan İsa'ya ve Habil'in kanından daha üstün bir anlam taşıyan melik kana yaklaştınız. Bunları söyleyeni reddetmemeye dikkat edin. Çünkü yeryüzünde kendilerini uyaranı reddedenler kurtulamadılarsa, göklerden bizi uyarandan yüz çevirirsek bizim de kurtulamayacağımız çok daha kesindir. O zaman onun sesi yeri sarsmıştı. Ama şimdi bir kez daha yalnız yeri değil göğü de sarsacağım. Diye söz vermiştir. Bir kez daha sözü sarsılanların yani yaratılmış olan şeylerin ortadan kaldırılacağını böylelikle sarsılmayanların kalacağını anlatıyor. Böylece sarsılmaz bir egemenliğe kavuştuğumuz için minnettar olalım. Öyle ki Tanrı'yı hoşnut edecek biçimde saygı ve korkuyla tapınalım. Çünkü Tanrımız yakıp yok eden bir ateştir.